Radyo Tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Korku Yazan Stefan Zweig, çeviren Behçet Necatigil, radyoya uygulayan Gülseven Güven, yöneten Asuman Korat, efekt Ertuğrul İmer, ses alma teknisyeni Faruk Özel. Oynayan sanatçılar İren Gökçen Hıdır Veziroğlu, Fritz Bozkurt Kuruç, Edward Ejder Akışık, kadın çin şana Amelia Melek Ergin eczacı Atila Olgaç çocuklar Nazlı ve Ateş Veziroğlu Teresa Ümit Sergen şoför Orhan Aral Yine dalgınlaştın İren Beni dinlemiyorsun bile Oh başla duymadım Biliyorsun her zaman böyle oluyor bu Tekrar ne gün görüşeceğiz diyorum Ne gün gelebilirim Şimdi bir şey söyleyemem ki Sana ameliyeli haber gönderirim oh, Şimdi kapıyı açıp Merdivenlerden bakar mısın of İren niye böyle giderken tedirginleşiyorsun anlamıyorum Her zaman aynı şey Seni burada kim tanıyabilir kim görebilir Sonra yüzünde tül var Biliyorum biliyorum Edward ama Gene de kendimi bundan alakoyamıyorum Bak ellerim nasıl titriyor Bu dehşeti her an duyuyorum inan bana Sanki biri beni görüp kocama söyleyecekmiş gibi Bu maceradan kaçıp Kendi sakin dünyama dönmem gerek Ne olur böyle şeyler söyleme Giren Beni çıldırtmak mı istiyorsun yoksa Zaten arkadaşlarımız o kadar yeni ki Seni hiç kaybetmek istemiyorum oh, Hadi geç kaldım Edward Merdivenlere bak lütfen çabuk Pekala Kimseler yok benim korkak sevgilim Hadi hoşçakal Edward ah, oh. Oh, Pardon görmedim İşte yakaladım Tabi namuslu bir kadınsınız sözüm ona Ne diyorsunuz siz Kocanız var Bunca paranız var bir de tutmuş zavallı bir kızın aşığını ayartıyorsun Oh durun bağırmayın yanılıyorsunuz Yolumdan çekilin lütfen Hayır hayır yanılmıyorum Sizi tanıyorum Siz Edward'ın yanından geliyorsunuz Sizi nihayet ele geçirdim onun şu son günlerde bana ayıracak zaman bulamayışının nedenlerini şimdi anlıyorum Demek sizin yüzünüzden Sizce ahlaksız oh Siz aşkına bağırmayın ne olursunuz <gülüyor> Demek siz evli hanımefendiler Soylu kibar hanımlar Başkalarının erkeklerini elde etmeye giderken böyle giyinirsiniz Yüzünüze tül korsunuz Öyle ya Sonradan yine kibar kadın pozunda olmak gerek Siz, siz benden benden ne istiyorsunuz Ben sizi tanımıyorum Gitmeliyim Gitmelisiniz tabi <gülüyor> Sayın eşinizin yanına gitmelisiniz Sıcacık odanıza gitmelisiniz Tekrar hanımefendiliğinizi takınıp Hizmetçilerinize üstünüzü başınızı değiştirmesini söylemelisiniz Ama bizim gibiler ne halde Açlıktan geberip gidiyorlar mı Düşünmezsiniz bile Elimizde kala kala bir erkek kalmıştır Onu da elimizden alırsınız Bırakın beni İşte alın Bütün param sizin olsun Hadi ama bırakın beni Bir daha buraya hiç ama hiç gelmeyeceğimi söz veriyorum Verin bakalım verin verin Heh. Çekilin önümden lütfen hadi, hadi hadi gidin buradan hadi Taksi Taksi Nereye efendim? Şey, bu hasta mısınız? Yok yok yok, şey Güney İstasyonu. durmadan. Herifiz geldim. Evet medem yemek salonunda sizi bekliyor. Perdesini alayım. Yemeği getir Terazi. Peki medem. geç kaldın iğrenciyim <gülüyor> <gülüyor> Bağışla Başla <Firiz>. Seni beklettim. <gülüyor> karnım çok açıktı. <gülüyor> Hemen yemeğe oturalım sevgilim. Neredeydin? Şey ameliyedeydim. Öteberi alacakmış da. Ben de beraber gittim ha, var Çok sinirli görünüyorsun ah, ha, ha, Şapkanı niye çıkarmadın oh, Sahi Bugünlerde çok dalgın oldum nedense Hadi sevgilim yemeğe oturalım Oturalım çocuklar nerede Anneannelerinde kalacaklar bu gece Aa, Desene bu akşam Baş başa kaldık seninle hı hı. Ne kadar güzelsin İrem Seni çok seviyorum Hadi Mutlu yuvamıza içelim Amelia ne yapacağımı bilmez bir haldeyim Anlıyorum ama Edward'ın öylesine bir kız arkadaşı olduğuna şaşırdım doğrusu Onun gibi ünlü bir piyanist nasıl olur da böylesine bir kadınla ilişki kurar Her neyse her neyse Edward'a söyle Amelia Onunla bir kez daha görüşmeyeceğim Sana nasıl tutkun olduğunu unutuyorsun İren Seni kolay kolay bırakacağını sanmam Yo yo her şey bitti artık Eve nasıl geldiğimi bilmiyorum Taksiyi yarı yolda gönderip o kadın beni izlemesin diye sokaklarda saatlerce yürüdüm Oh tanrım ne kötü bir rastlantıydım Yüzünde tül olduğuna göre seni tanımış olamaz Eren Dün gece sabaha kadar uyuyamadım Fires fark etmesin diye ne yapacağımı şaşırmış durumdayım Edward'a söyle lütfen bu macera burada bitmeli artık Zaten düşünüyorum da bu macerayı kendimi nasıl kaptırdım şaşıyorum Benimkisi sadece bir özenti Çocuklarımla rahat, sakin bir yaşam sürerken... ...kendimi niye böylesine kaptırdım anlayamıyorum ama... ...Edward'ın çekiciliği unutuyorsun... ...sana deli gibi aşık o... ...yo yo yo benden karşılık görmesiydi... ...bu iş bu kadar uzamazdı... ...mutlu tek düzey yaşantıma... ...ayrı bir heyecan getirmişti Edward... ...ama şimdi... ...şimdi sahip olduğum şeylerin ne kadar değerli şeyler olduğunu... ...daha iyi anlıyorum... ...işi fazla büyütüyorsun Eren... ...bir aslantı bu... ...göreceksin birkaç gün sonra hepsini unutursun... ...hadi... Kendini daha fazla harap etme. Ben Edward'a senin bir süre daha gidemeyeceğini söylerim. O oh, hayır hayır. O kadından söz etme Edward'a. Böyle bir nedenle ilişkiye son vermek istemiyorum. <Gülüyor> Alo, buyurun Alo, İren Edvard, buraya telefon etmeye nasıl cesaret ediyorsun? İren, biliyorum yapamam gerek ama dayanamadım Amelia söyleyince çıldıracağım sandım Ya telefonu ben açmasaydım? Edvard, anlayışlı ol biraz Ama niçin, neden anlamak istemiyorsun? İren, seni görmem gerek Edvard, kocama evde olabilirdi Kapatmak zorundayım Yok, hayır, seni bekliyorum Nedenini öğreneceğim Eve gelemem Edvard Dışarıda buluşalım istediğin yerde İrem, evet, lütfen. Pekala pekala Öyleyse beni kafes Silviano'da bekle Ama yarım saat kalacağım yanında Şimdi kapatıyorum Hoşçakal ah. Hoş geldin Ferit. Selam sevgilim nasılsın? O rengin biraz sarı hasta mısın? Yok bir şeyim yok Ama sen niye bugün böyle eve erken geldin? Bugün mahkemede bir hayli davam vardı Çok yoruldum de fazla kalamadım Yoksa geldiğimden memnun değil misin? Yok yok sevindim tabi ama pek bu saatlerde gelmezdin de Kocanla övünebilirsin şekerim Bugün çok zor işlerin üstesinden geldim Gelsene yanıma Sevindim sevgilim Müzik Yalnız, Yalnız ne? Firiz bugün geleceğini bilseydim söz vermezdim ama terzime söz verdim Şimdi haber vermemi de olanak yok Biliyorsun zaten çok nazlı Hiç de kıyafetim kalmadı Önümüzde bir sürü balo var Birkaç gece kıyafeti yaptırmak istiyorum Ya tabi tabi e, İstersen gitmeyin Firiz Yo yo madem söz verdin git İren Provadan Yalnız... sonra hemen dönerim olmaz Tabi ama mı? geç kalma Olur? Peki hoşça kal sevgilim Güle güle Biraz daha otur İren ne olur Mademki bir süre görüşemeyeceğiz hayır, hayır hayır Gitmem gerek Feris evde Fazla kalamayacağım Hem sana bunu telefonda söylemiştim Edvard Beni niye böyle cezalandırıyorsun anlamıyorum İren Bilmeden seni kırdım mı ne yaptım söyle Biraz düşünmek istiyorum Edvard Sana ameliyeli haber yollarım Yalnız rica ederim sakın evden arama olmaz mı Bu her şeyin sonu olur Senden haber beklemekle günlerim geçecek Ha, bu arada diğer güzel hanımlardan da uzak durman öğütlerim Edvard Şimdilik hoşça kal sevgilim Sen bir süre daha burada kal ama Güle güle İren Haberini sabırsızlıkla bekliyorum oh, Ne kadar korkmuşum Kaç gündür dışarı çıkmadım Oh hava ne güzel Edward şaşkına döndü Bu esrarlı ve ani çekilişim Bana daha da çok bağlayacak onu Genç kızlığındaki gibi heyecanlıyım Çoktandır bu heyecanı tatmamıştım Pastane köşelerinde buluşma Oh bitti artık Hey oluyor. hey baksanıza Baksanıza oh, Siz Siz siz ne istiyorsunuz gene? Ee, ne istediğimi pekala biliyorsunuz. Yarım saattir sizi bekliyorum. Bayan Wagner. Ama siz. Hop. Yarım saattir sizi burada bekliyorum dedim Bayan Wagner. Ne istiyorsunuz? Ben de ne istiyorsunuz? <gülüyor> bunu bunu siz daha iyi bilirsiniz Bayan. <gülüyor> Onu tekrar görmedim ben. Bırakın beni. Bırakın beni. Onu artık hiç görmedim. Görmüreceğiniz... Yalan söylemeyin. Pastaneye kadar arkanızdan geldim. İşim gücüm yok ki benim Lütfen bağırmayın, bağırmayın mi? Size ondan uzak durmanızı söylemiştim Bugün yine buluştunuz Siz sözünüzde böyle mi durursunuz ee, Biz işsiz güçsüz gezerken e... oh, pek Alın işte Alın hepsi sizin olsun <gülüyor> Hepsini alın Şey o gümüş çantayı da verin ki Paraları düşürmeyeyim Ben bu kadar parayı nasıl taşırım sonra Oh <gülüyor> <gülüyor> Hanım efendi evde mi Teresa? Evet efendim siz salona geçin Ben kendisine haber vereyim Madame Amelia geldiler efendim İçeri alsaydım Salona aldım madem Pekala geliyorum Teresa Bize çay hazırla Geldin Amelia İren seni nasıl merak ettim bilemezsin Günlerdir ne yapacağımı şaşırmış haldeyim Bu kadar kendini bırakman doğru değil Kimdir bu kadın neyin nesidir bilmiyorum ama Kendini ona böylesine kaptırman hiç hoş değil Adi bir şantajcı kadın o Beni tanıyor Ne yapabilirim mahvoldum ben Amelia Dur bakalım her işin bir çözümü olmalı Ben işi daha ileriye götüreceğine pek ihtimal vermiyorum ...seni tanıyorsa kocanı da tanıyor demektir. Kocana, başkentin en ünlü avukatının karısına şantaj yapmak... ...pek öyle kolay olmasa gerek. Buna cesaret edemez İren. Oh, bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Ne yapmak istiyor? Daha doğrusu düşünemiyorum Eğer Firiz'in haberi olursa Kadınla keşke hiç konuşmasaydın Onunla konuşman korktuğunu belli etmen iyi olmamış ha, ha Melia Bu öylesine korkunç dehşet verici bir şey ki Kendime hakim olamıyorum adeta Hani kendi kendime karar vermiştim Eğer kadını görecek olursam onu hiç tanımayacaktım Oysa onu o sırıtkan ve adi çehriyi karşımda görünce Kocamın meslektaşlarıyla yaptığı konuşmaları hatırlıyorum da Şantajın anında Alabildiğine soğukkanlılıkla Etkisiz hale getirebileceğini söylerlerdi Biraz tedirginlik Korku hissedildiği anda artık her şey bitmiş olur Peki ama bir şey yapmak gerek Böyle eve kapanıp oturamazsın ki yo, yo, Hayır hayır dışarı çıkamam Beni öylesine bir korku sardı ki Kapıdan dışarı adımımı bile atmak istemiyorum Sanki hep o küstah yüzü görecekmişim gibi geliyor Korkuyorum Ameliya Çok korkuyorum Eve kapandığımız günler içinde çokça düşünmek imkanım oldu Evet şuraya koy Teresa Ben servis yaparım Peki efendim Ferit bana sekiz yıl mutlu bir hayat verdi Beni bu maceraya iten ne oldu anlayamıyorum Çocuklarım ben Ferit, mutlu bir aile oluşturduk her zaman Belki monoton alışa gelmiş bir beraberliktir. Bu sıktı beni, Iren, Bunları düşünmenin gereği yok şimdi. Kendini daha fazla üzmen, harabetmen sana hiçbir şey kazandırmaz ki. Kadına önleyici bir şeyler yapmamız gerek. Elimdeki mutluluğun kıymetini bilmemişim. Beni bilirsin, Amelia. Şimdiye kadar hayatımda böyle bir şey olmadı. Edward'a da aşık olmadım. Bir özenti miydi benimki. Nedir? Ama Kent'in o alımlı kadınları içinde beni seçmesi Ne bileyim bana ilgi göstermesi mu okşadı Oysa rahat, sorunsuz bir hayatı Uyuşuk da olsa sürdürüp gidiyordum Demek tokluk da bir bakıma aşlığa eşit Hayatımın tehlikesizliği, eminliği bende maceraya karşı merak uyandırdı Kendini suçlama Edward yakışıklı, kültürlü, sıradan olmayan biri Üstelik besteci o romantik duygulu hali seni etkilemiş olabilir Belki ben olsaydım Aynı şeyleri ben de yapardım Ama doğru mu değil mi onu düşünemezdim Yok yok yo. düşünmemiz gerekir Amelia. Nedenle yanlış yaptığımı şimdi anlıyorum Günlük çekici maceralar için Şu sahip olduğumuz her şeyi yıkmaya değer mi? Bilirsin çocukluğumdan beri hemen hiç sorunum olmadı Her dediğim yapıldı Kaderin şımarttığı kişilerdenim ben Şimdiye kadar hiçbir şey için bir fedakarlık yapmadım Amelia. Hep kendimi özel zevklerimi düşündüm İlk defa bütün hayatımı her şeyimi Yine yuvamı kocamı çocuklarımı Tehdit eden bir şeyle karşılaşıyorum Her şeyimi kaybetmek Oh Onlarsız yapamam ben Maddi hiç sıkıntım da olmaz Oldukça param da var biliyorum Ama çocuklarım olmadan Ferit olmadan yaşayamam Emel'i Elimden bir şey gelse Biliyor musun Dün gece çocukları yatırdıktan sonra Bir süre frizle salonda oturduk Bir ara şöyle gizlice onu seyrettim Karakterini okumaya Bu çok tanıdık Ama bana yabancılaşmış yüze baktım Sekiz yıllık beraberliğimiz boyunca Ona bakmamışım sanki Yüzü sert ve müsamahasız Erkek çahatlarında her şey gergin Ve belki hayret edeceksin ameliye. evet evet Hayranlıkla izledim onu Ona ne kadar bağlıymışım meğerse Fakat ne yazık ki Bunu onu kaybedeceğim zaman anlayabildim Bence bu kadın işi Frist'e kadar götürmeyecektir Belki senden sızdırabildiği kadar Para sızdıracak o kadar Evet evet elimdeki bütün parayı aldıktan sonra Artık ona para vermeyince gidecektir oh, O kadın çok bayağı bir şey Amelia Her şeyi yapar o Bir kere benim korktuğumu anladı artık oh, Onun her istediğine peki diyeceğimi sezdi ah, Bu çok fena işte Hata işledi Kendini biraz toparla Yoksa Firiz senin bu halinden daha önce her şeyi anlayacak Eve kapanmış hiçbir yere çıkmıyorsun Sanki bir gün bir saat evde oturmazdın Öyle Şimdi düşünmekten başka bir şey yapamıyorum Günün birinde Firiz'e bir mektup gelecek Bakışları bulanık Solgun Onun içeri girişini Beni tıpkı mahkemedeki gibi Sorguya çekişini görüyorum Sonra da oh, oh, Bunları düşünmeyi bırak lütfen çok güzel bir kadınsın Maddi sorunun yok Ne yapalım yani olmuş bir kere Olmazsa ayrılırsın ondan oh, Beni anlamıyorsun Amelia Filist'e aşığım ben Ne yazık ki bunu şimdi anlayabildim Olsun yapamam ben Yapamam Yapamam <gülüyor> Hadi Franscum şimdi yatağına. Hadi canım iyi geceler. Oh anne biraz daha kalamaz mıyım? Yo bak kardeşin uyudu bile. Hadi bakayım sen de öp beni. Terasa seni yatırsın canım hadi. Sen ne için böyle giyindin anneciğim. Oysa ne güzel kaç gündür hiç çıkmıyordu. Hep bizimleydin. Yoksa yine eskisi gibi hep gezmeye mi gideceksin Yok yavrum yarın gene birlikte olacağız Hadi şimdi güzel güzel uyu canım Aa, Güzel karıcığım Bu gece yine harikulade olmuşsun <gülüyor> Teşekkür ederim Fires Esasında evde oturmayı daha çok isterdim Yok yok yo. kaç gündür evdesin sıkılmışsındır Sonra sen gezmeyi eğlenmeyi çok seversin Hadi yavrum geç kalıyoruz çıkalım artık Babacığım ben annemin hep evde oturmasını istiyorum <gülüyor> Hey anneciğim. Yarın birlikte oynayacağız. <gülüyor> Tabii yavrum. Şimdi öp bakalım bizi. Hadi. Hadi gel bir de öp. Hah. Hmm. İyi geceler babacığım. İyi geceler anneciğim. İyi geceler. Araba karşıda yere. Ne? şey mi oldu? Ah, yok Ferit, biraz ırperdim nedense... ...üşüdüm herhalde... Ah, hava o kadar güzel ki... ...gel... ...koluma gir... ...yoo, hasta gibisin... ...istersen dönelim... Yok yok, iyiyim, koluna gireyim daha iyi olacak Ferit... Oh. ...sen titriyorsun Iren. ...şimdi geçer canım... Kayboldum sevgilim. Hadi gel dans edelim. Bu gece çıkmak istemiyordum ama gelişimiz iyi oldu Ferit. Canım Doğuşya dans etmek istiyor. Güzel, çok güzel. O halde bolca dans et sevgilim. <gülüyor> ne oluyorsun Yiren? Nasıl yani ne gibi Aa, Bana ne öyle bakıyorsunuz siz? Bu gece sende bir tuhaflık var Eren. Nasıl dans ettiğinin farkında mısın Herkes sana bakıyor oh, Affedersin Fred Tuhaf şey Oturalım istersen İyi olur Çılgınca bir dans da o Nedir bu halin Bir suskun bir hüzünlü Bir boşalan zemberek gibi yayından çıkmış Gidelim mi? Evet, evet, gidelim. Ne oldu? İmdat! İren! İren! İren iyi misin Bana niye öyle bakıyorsun Herhalde fena bir rüya gördüm Evet bağırdın Öteki odadan işittim Tanrım Ağzımdan bir şey mi kaçırdım yoksa Nedir bu halin İren Senin bir derdin var Şu birkaç gündür çok değiştin Ateşin var gibi Sinirli ve dalgınsın Evet rüyamda çok korktum ne diye kırdığımı bilmiyorum. Bir kabus görüyordum, Fırat. Evet, imdat diye bağırıyordun. Bir şeyim yok. İnan bana, Fırat bir şeyim yok işte. İren. İren, ne olur benden bir şey saklama. Bir derdin mi var? Bir şeye mi sıkılıyorsun? Evde herkes sendeki bu değişmenin farkına vardı. İren, bana inan canım. Fırat, Fırat ben. Biraz sinirliyim Bak yavrum Eskiden böyle değildin sen Canlı, neşeli Hayat dolu bir kadındın Öyle değil mi? Gene öyle olmanı istiyorum Seni sıkan, üzen bir şey mi var? Ferit inan bir şey yok Sana ne söyleyebilirim? Bilmem ama bugünlerde bana söyleyecek bir şeyin var sanıyorum Yalnız sana ve bana ait bir şey İşte şimdi yalnızız İran. İran. Lütfen anlat bana. Aklına neler geliyor senin Ferit? Yani uykuların bozuk diye bir takım sırlarımın mı olması gerekir? Yoksa yoksa maceralarım mı var sanıyorsun? Bana öyle bakma lütfen. İyi uykular o halde. Ha, sensiz lütfen o daha çok küçük Ben yemeğimi bitirdim anneciğim Ben de ben de anneciğim Madam, size bir mektup var Cevabını bekliyorlar Ver bakayım Size bu mektubu getirene Lütfen ve derhal yüz kron verin <Gülüyor> Ne oldu İrem? O şey... Terzi'nin istedikleri bir şeyler vardı da... ...dün gönderecektim onları unutmuşum... E, ...şimdi gelirim. Oh, Tanrım... ...tanrım... ...her şey bitti artık. Parayı vermemem gerek. Sarfı ver Teresa. Peki efendim. Özür dilerim Freds Niye öyle bakıyorsun? Freds Sadece bana mektuplarını göstermeye mecbur olmadığını hatırlatmak istiyorum Bu kadar tedirgin olmana gerek yok Benden bazı şeyleri saklamak istiyorsan bunda serbestsin sonra toplarsın Teresa. Çocukları gezmeye götür. Başım iyi değil, biraz dinlenmek istiyorum. Peki madem. Alo. Alo Amelia. İren sen misin? E, nasılsın? Ben de seni arayacaktım. Oh. İren ne oldu konuşsana? Benden kuş kullanıyor Amelia kuş kullanıyor bende. Kim? Ferit mi? Evet bakışlarını bir görsen yemekte bir adam geldi. Tuzula ile para istiyordu. Ne kadın. diyorsun? Bu kadarına nasıl cesaret edebiliyor? Sana söylemiştim bu işin sonu yok artık her şey ortaya çıkacak. Ferit böyle bir şey öğrenirse... ...tanrım dayanamayacağım artık... ...dayanamayacağım... ...her an onun bakışlarını üzerimde duyuyorum... ...bir gün bana Ferit ...bir sorgu yargıcından söz etmişti... ...bu adam tüm sorgu boyunca... kağıtlarım yok gözüyle inceler... ...sonra en can alıcı yerde... ...bakışlarını şimşek gibi sanığın gözlerine dikermiş... ...sanık da çok zaman bu durumda... ...soğukkanlığını yitirip... ...her şeyi itiraf edermiş yargıcı. Oh, Melia şimdi kocam bu oyuna başvuruyor Benim için anladın Eren, mı Eren ne diyeceğimi bilemiyorum Bence bu iş çok tatsızlaştı Her şeyi anlat ona Seni çok seviyor bağışlayacaktır <gülüyor> Hayır hayır, hayır, hayır. Fritz affetmez beni Gururuna çok düşkündür bilirim Sonra istesem de yapamam artık Geçen gece rüyamda gene o kadını gördüm Uykuda bağırmışım Uyandım ki Fritz karşımda Merakla üzüntüyle bana bakıyordu Her şeyi anlatsaydın keşke o an ben de çok istedim bunu Bir an onun kuvvetli kollarına atılmak Ona sığınmak Her şeyi anlatmak geçti içimden Ama sonra korktum Beni bırakacağından Beni terk edeceğinden korktum Olsun İren Sen sağlığını yitiriyorsun artık Bir şeye karar vermen gerek İstersen, istersen Fritse ben anlatayım her şeyi Hayır, he? hayır sakın sakın ama Böyle bir şey yaparsan beni kaybedersin Nasıl istersen Ama bunlar hoşuma gitmiyor artık Biraz çıkalım ister misin Ah, fena olmaz belki açılırım Yoksa düşünmekten çıldıracağım Yüz kronla kadınla Hiç değilse bir iki günlük Bir özgürlük satın almışımdır Anneciğim Anneciğim Liza Ağlamaktan ne hale gelmişsin Hoş geldin İren Sanırım benden sonra eve gelmeyi alışkanlık haline getirmeye başladın Çok affedersin Fritz Amelie ile birlikteydim Zamanın nasıl geçtiğini fark etmemişim bile Çocuklara ne oldu? Liza cezalı Aa, Evet, Teresa anlattı Liza böyle bir şeyi nasıl yaptın yavrum? <gülüyor> Frans? Ağlamam boşuna küçük hanım Yarın kolaya gelemeyeceksin <gülüyor> Biz orada çok güzel eğlenirken sen cezanı çekeceksin işte Frans böyle konuşman doğru değil ama Ama ne? Onun ne yaptığını biliyorsun değil mi Üstelik kaç gündür bunu sakladı bizden O alsın işte oh! Ben bulaya gideceğim O gidemeyecek Herkese de senin ne kadar kötü bir çocuk olduğunu söyleyeceğiz Frans İkiniz de yeteri kadar gürültü yaptınız Hadi bakalım odanıza Ayrıca kardeşinin durumuna böylesine sevindiğin için... ...yarın sen de baloya gitmeyeceksin. Ama baba... Şimdi doğru odanıza. Başka söz istemiyorum. İkiniz de yarın o eğlenceye gitmeyeceksiniz. Hadi çocuklar hadi hadi. Yemeğe kadar odanıza çıkın. Ferit. Çocukları gerçekten göndermeyecek misin? Hayır... Ama çok üzülecekler Hele Lisa yaptığı o kadar da fena bir şey değil canım Ona hiç acımıyor musun yoksa Hayır acımıyorum Daha doğrusu artık acımıyorum Çünkü cezalandırıldığı andan itibaren Bu ceza ona ağır da gelse lize artık rahatlamıştır Dün perişandı Zavallı atı kırıp ocağa sokmuştu Evde herkes atı arıyor O ise her an her saat buldular Bulacaklar korkusuyla yaşıyordu Nasıl yani Korku cezadan daha kötüdür Çünkü ceza bellidir Ağır veya hafif bilinmeyene korkuya kıyasla daha az ürkütür Cezanın ne olduğunu anlayınca Lisa rahatladı Ağlaması seni şaşırtmasın Gözyaşları şimdi dışarı akıyor Daha önce içeride birikip kalmıştı İçerideki gözyaşları dışarı akmazsa Daha kötü olur İrem Niye öyle dikkatle bana bakıyorsun Dinliyorum seni Bir şey içelim mi Hı? Evet İyi olur Ben hazırlayayım Al Teşekkür ederim Söylediklerim için ne diyorsun Bilmem Böyledir bu İnan bana Mahkemelerde tahkikatlarda böyle pek çok olayla karşılaştım Sanıklar en çok gerçeği gizlemekten acı çekerler Bir yalanı ufak tefek ve gizli yüzlerce hücuma karşı savunmak zorunda kalmanın dehşeti içindedirler Sana kıvranışlarını görmek tüyler ürperticidir İren Bu onlara verilecek cezadan kat kat fazla yıkar insanı Gerçeği söylemek çok güç olsa refretsem Ya ya ya. İnsan tehlikesini bile bile bir suç işledikten sonra Onun itiraf cesaretini de kendinde bulabilmeli İtiraf karşısındaki o küçük korkuyu Ben her suçtan daha zavallı bulurum Sanır mısın ki her zaman insanlara engel olan şey sadece korkudur İnsanlara engel olan utanç Utanç olamaz mı? İçine dökmek, herkesin önünde soyunmak utanç Utanç mı? Heh, bu... Bu da sadece bir korkudur Ama daha başka bir korku Ama Doğru olabilir Başkalarından Yabancılardan Gazetelerde başkalarının kaderlerini Tereyağlı ekmek gibi yiyip yutan yabancılardan Onlardan utanmak eh, Fakat insan hiç değilse Yakınlarına itiraf edebilmeli o belki de Belki de utançların en büyüğü Evet En büyüğü insanın kendine En yakın bildiği kimselere Karşı duyduğu utançtır eh, Demek ki Sence Sence Lisa suçunu bir başkasına Daha kolay itiraf ederdi Öyle mi Mesela mürebbiyesine Bundan eminim Çocuk sana bu yüzden bu kadar dayattı Çünkü senin vereceğin karar Bütün kararlar içinde onun için en önemlisidir Çünkü Çünkü o en çok seni sever İrem Sen haklısın belki Evet Kuşkusuz haklısın Çok tuhaf Ben bunu hiç düşünmedim Beni bağışlamasını bilmez bir sanmanı istemem Hele Senin hakkında böyle bir kanıya sahip olmanı Hiç istemem İren Hiç oh, Tanrım Her şeyi biliyor mu yoksa O yo, yo, yo. sadece bir rastlantı Niye öyle yüzüme bakıyorsun Fritz Ne düşünüyorum biliyor musun Kararı bozmayı Evet karar bozuldu Liza serbesttir Gidip ona haberi kendim vereyim ah, Şimdi benden memnun musun? Yoksa bir başka isteğin daha mı var Iren? <gülüyor> i̇şte görüyorsun ya Bugün her şeyi bağışlamaya hazırım Çok iyisin Ferit Belki de bir haksızlığı tam zamanında gördüğüme sevindim de ondan Bu insana daima ferahlatır İren Daima Hadi Iren, Anlat ona her şeyi bana nasıl sevgiyle bakıyor ay, Yapabilsem Öyledir değil mi şey, Evet Belki tabi Fred geç oldu Hadi yemeye oturalım artık Ben çok acıktım da ay, ay, ay. Oturalım canım Sokağa hasret kaldım Çıkıp şöyle yürümek bile nasıldır atıyor beni Tanrım Kabus ne zaman bitecek Ayak sesleri oh, oh. Korkudan bakamıyorum İrem İrem benim Ne istiyorsunuz İrem neyim var Elimi sıkmayacak mısın Hayır İrem neyin var ben sana ne attım? Bana ne mi yaptınız daha ne yapacaksınız Fakat İran, senin için deli olduğumu bilmiyor musun Lütfen beni rahat bırakın artık Fakat İran, İran. Rezalet çıkarmayın Bana da komedi oynamaya kalkışmayın O sizin melek sevgiliniz Muhakkak yakın bir yerde pusuya yatmıştır Neredeyse ortaya çıkar Kim kim dedim? Çekilin yolumdan Ben sana ne yaptım Beni durup dururken bırakıverdim Gece gündüz yolunu gözlüyorum Size hesap vermeye mecbur değilim Sizi de artık görmek istemiyorum İren bir dakika görebilmek için bugün sabahtan beri evin önünde bekliyorum Defolun buradan Defolun Yüzünüzü görmek istemiyorum Bir daha da buraya kadar gelmeye bile cesaret edemeyeceksiniz İren Anlamıyor musunuz Bitti artık Sizden iğreniyorum İğreniyorum İğreniyorum, i̇ğreniyorum. Nasılsın? Dün seni arayamadım. Peki, i̇yi değilim. Bildiğin gibi. Kadından bir haber var mı? Yok. dört gün oldu. Ortalarda görünmüyor. Ama neredeyse bir mektup gelir. Her kapı çalışında yerimden sıçrıyorum. Mektup gelecek olursa kendim alayım. Hizmetçi bir şey fark etmesin diye kahroluyorum. Ah, oh, korkunç bir durum. Daha ne kadar dayanacağımı bilemiyorum Gerçekten çok zor durumdasın Firiz de söylemeyi de istemiyorsun hala Yok yok yo. ona cesaret edemem Hayır hayır Götürebileceğim yere kadar götüreceğim bu iş Bu kez de kadından mektup gelse de Parayı versem diye düşünüyorum Hiç olmazsa böylece rahat bir akşam Çocuklarla Firiz de geçecek Birkaç sakin saat Bir gezinti satın almış oluyorum Kapı çalıyor Amel ...sonra seni ararım olmaz mı? Kime aradınız? Oh tanrım... ...siz! Aa, siz misiniz bayan Vardner? Aaa buna çok sevindim. Sizinle konuşacak önemli şeylerim var. Fakat ne cesaretle buraya gelebiliyorsunuz. Beni içeri buyur etmeyecek misiniz? Sizin paranızla aldığım bu kıyafet de beni önce tanımadınız ama şimdi tanıdınız. E artık içeri gidelim de rahatça görüşelim. E salon şurası değil mi? Eğer sıkılıyorsanız işimizi çabuk görebiliriz. Evet ne istiyorsunuz? Oh eviniz çok güzel çok. Aa ah, ama oturması da ne rahat. Ya bu resimler? Ah. Bizim gibilerin yoksulluğu burada belli oluyor işte. Bana bakın, benden ne istiyorsunuz? Yeter artık bu şantaj, yeter. Ta evime kadar beni nasıl izlersiniz? Fakat fakat bana cehennem azabı çektirmenize artık göz yummayacağım. Evet. Aa, böyle yüksek sesle konuşmayın. Kapı açık, hizmetçiler duyabilir. Bana göre havoş. her şeyim ortada. Hapisteki hayatım şimdi çektiğim sefaletten berbat olacak değil ya <gülüyor> Fakat siz bayan Wagner siz daha ihtiyatlı olmalısınız Öfkelenmeye gerek görüyorsanız önce kapıyı kapatın Hemen şunu da söyleyeyim ki hakaret bana vız gelir Pekala pekala daha ne istiyorsunuz Günlerdir aldığınız para yetişmedi mi? Durumum iyi değil biliyorsunuz Bugün kirayı ödemek için para gerek bu borçhanedir duruyordu. Ee, sonra başka şeyler için de para gerekiyor tabi. Ee, bu işleri bir yoluna koyayım diyorum ha. Ne kadar? Kalkıp size gelmemin nedeni bana yardım edersiniz diye. Ee, hani dertgiz kran çıkı. imkanı yok. Şu anda yemin ederim bu kadar param yok. Bu ay içinde size 300 kron verdim. Bu parayı nereden bulabilirim? Her şeyin bir kolayı bulunur Bayan Wagner. Düşünün hele. Sizin gibi zengin bir kadın istediği kadar para bulabilir Yeter ki istesin Fakat gerçekten yok Olsaydı vermez miydim Belki yüz kron olsa Söyledim söyledim. bana dört yüz kron Yemin gerek. ederim yok bu kadar para O halde bulmaya çalışın İmkansız. Aa, şey, Şu yüzük Rehine konacak olsa <gülüyor> Mücevherden pek anlamam Gerçi hiç takmadım Ama dört yüz kron eder sanırım Yüzüğüm mü? O benim nişan yüzüm Neden olmasın Senedini size gönderirim İstediğiniz zaman rehinden kurtarırsınız Yine sizin olur Kendim de alıkoyacak değilim Böyle kibar bir yüzük benim gibi zavallının neyine Niçin peşimi bırakmıyorsunuz benim Bana neden işkence ediyorsunuz İmkanı yok imkansız dedim size Anlamıyor musunuz görmüyor musunuz Elimden geleni yaptım size Acıyın bana Bana kimse acımadı Açlıktan neredeyse gebiriyordum da kimse aldırmadı. Böyle zengin bir kadına ben niye acıyacakmışım? Hah. Sonra ne diye böylesine güzel, zengin bir eviniz, sizi böylesine yaşatan bir kocanız varken bir başkasıyla maceraya atıldınız ha? Sürets oh, geliyor. Pekala. Pekala. Alın ve hemen şimdi gidin buradan. Korkmayın, korkmayın. Hemen gidiyorum. Korkmayın. Ah. <Gülüyor> Hoş geldin Fritz Nasılsın canım Bir dakika geliyorum Ferit. Bayan benden bir şey sormaya gelmişti Evet güle güle İyi günler efendim iyi günler Eren Bu akşam bir yere gidelim diyorum yemek için e, Bilmem Yanıma gelsene Biraz uzanmak istiyorum Ferit. Gel gel Gel şöyle canım Hımm Rengin epey soluk Hasta mısın yoksa Yok yok biraz başım ağrıyor Uzanırsam geçer Ateşin var mı Oo, <gülüyor> o, Ellerim buz gibi İren Neyin var hayatım Bilmem İren Yüzüğün neden yok Artık takmıyor musun Şey Fritz <gülüyor> Temizletmeye verdim Öbür gün alacağım Anneciğim nereye gidiyorsun Ben de gelebilir miyim Hı? Yok yavrum Siz ile parka gidip Güzelce oynayın Hı? Benim dışarıda işim var Anneciğim Sen ağladın mı yoksa Gözlerin sanki ağlamış de Yok Lizacığım yok Biraz başım ağrıyor da Hadi canım hadi gel seni öpeyim <Gülüyor> Benim tatlı küçük Lizem Anne, bugün anneannemle kalabilir miyiz? Hı, hmm, iyi olur Frans. Anneannenle konuştum zaten. Teraza sizi parktan sonra oraya götürsün çocuğu. Buyurun madem. Terasa ben çıkıyorum. Şu kağıtları, Yırttığım mektupları hepsini at. Peki efendim. Gel Frans, seni de öpeyim. Sakın yaramazlık yapmayın olur mu? Her zaman çok cici Terbiyeli çocuklar olun Hadi Hadi hoşçakalın şimdilik Terasa çocuklara iyi bak Kırakül anneciğim. anneciğim Her şey bitti Oh. Çok yorgunum Hiç gücüm kalmadı artık Bugün yüzü Feris'e göstermem gerek Mutlaka göstermem gerek Erkeğini aldatmış Boşanmış bir kadın olarak yaşayamayacak kadar yorgunum Sahip olduğum şeylerin değerini şimdi çok daha iyi anlıyorum Ama neye yarar Bu hayata temiz, emin ve yalansız yeniden başlayabilsem Başlayabilse, oh, bu bir mümkün olabilse. Yolun ortasında bela mı arıyorsunuz siz? Oh, pardon pardon pardon Az daha ezilecektim Belki de ölümün daha kolay olurdu İletme şu Yok canım Kalabalık arasında yüzünü görür gibi oldum ama kim bilir şimdi Şimdi nerede o Tanırım, Tanrım şu kadına bir rastlasam Ona ölmeden birkaç söz söylemek istiyorum Niçin şimdiye kadar aklıma gelmedi Evet Edward'ın yanında olmalı kadın Oradadır Yüzü alabilirim belki Evde olmalıydı vardı. Evet evet evde. İçerden sesler geliyor. Açmak istemiyor demek. Ah. Kim o? Benim. Benim İren İren. Sen misiniz? Ee, siz misiniz madam? Ben e, affedersiniz hiç ummuyordum İçeri girebilir miyim sizinle hemen konuşmalıyım Fakat İçeri girme izin verin de Beni evet bir dakika dinler misiniz Bana yardım etmek zorundasınız Çünkü sizde. Yüzümü geri almalıyım Buna mecbursunuz Hiç olmazsa adresi verin Madame. Hep peşimi kolluyordu Şimdi ise ortalarda yok Mecbursunuz işitiyor musunuz Mecbursunuz Aptal aptal yüzüme bakmayın öyle Beni şaşırtıyorsunuz madem Hah, Sahi siz bilmiyorsunuz Eski sevgiliniz Belki de nişanlınız Bir gün beni buradan çıkarken görmüş O günden beri peşimi bırakmıyor Şantajla benden para alıyor Şimdi de yüzüğümü aldı Geri almam gerek Anlıyor musunuz geri almam gerek Söyledim mi size bu akşama kadar dedim Hadi yardım edeceksiniz değil mi bana Hiçbir şey anlamıyorum Yardım etmeyecek misiniz? Fakat bu kadını tanımıyorum. Kimden söz ettiğinizi anlamıyorum. Adam Şantajcı kadınlarla hiçbir zaman ilişkim olmadı. Ya. Demek onu tanımıyorsunuz. Sizin isminizi, benim evimi biliyor. Hala inanmıyorsunuz demek öyle mi? Belki ben de yalan söylüyorum. Lütfen sakin olun adam. Yanılıyorsunuz. Ben öyle kadınları hiç bilmem. Siz de bilirsiniz bunu. Kısa bir zamandan beri buradayım. İki kadın tanıdım. İkisi de bu türden değildi bana yardım etmeyeceksiniz öyle mi? İsterim ama nasıl? E birlikte ona gidelim. Kime gidelim? Kadına, eski nişanlınıza. hem çıldırmışsınız siz. İçeride piyano dersi veriyorum. Konum var. Bir yere ayrılamam. Demek piyano dersi veriyorsunuz. Ev kıyafetiyle. Yaka bağır açık Ne kadar yalancısınız. Yoksa evet yoksa o yanınızda mı? Evet beni içeri almadığınıza bakılırsa burada o Bu oyunu birlikte oynuyorsunuz demek Durun adam girmeyin oduya Çıldırmışsınız siz <Gülüyor> oh. ah, Affedersiniz Çok affedersiniz çok. Size söylemiştim İçerideki saygıdeğer bir hanımefendi Affedersiniz Yarın her şeyi anlayacaksınız Yani ben ben kendim artık hiçbir şey anlayamaz hale geldim. Buraya durun lütfen. Ferit. Ah. Yok canım, her yerde onu görüyorum artık. Evet burası işte. Cesaret. Tren. Cesaret. Şu şu reçeteyi verir misiniz lütfen? Nasıl kullanılacağını biliyorsunuz değil mi madem? Bunlar tehlikeli şeyler. Evet. Bir dakika bekleyin. Hazırlamam gerek Bekliyorum İşin sonuna geldik Anneme veda etmedim Feritse de Ferit ne yapacak acaba Buyurun madem Madam size söylüyorum Aa, Pardon pardon evet. İlacınız hazır 5 kron Bozuk olsun lütfen Alın Bu mu? Evet Ben, ben. Gel Arabaya bin Pek kelime etmedi her şeyi biliyorum Bütün gün beni izlemiş olmalı oh, Tanrım Ne yapacaksa yapsın artık Böyle böyle sessiz Dayanamıyorum İren İren Birbirimize daha ne kadar acı çektireceğiz Sus yavrum Bak eve geldik Gel hadi Dayan bana Şunu bil ki unutulacak Her şey unutulacak Şimdi ne kadar çok acı çektiğini biliyorum Ama bunların hepsi geçecek İren Evet, bağışla beni bağışla. Gel canım gel, Bir duş yap Sonra da odana çıkıp uyu Korkuların geçince Her şeyi daha sağlıklı düşüneceksin İnan bana İren Bu derece korkacağını düşünemedim Şunu bil ki O kadın bir daha asla gelmeyecek Asla Yemin ederim Zavallının biriydi o İşsiz bir sanatçı Zorla razı olmuştu bu işe Biraz Para geçsin diye eline Karnı doysun diye Gelmeyecek Hayır yavrum inan bana İnanıyorum Freds Hadi canım hadi Dediğimi yap artık Peki Freds İyi uykular İran, İran. İnan ki senden daha çok acı çekiyorum... Benim zavallı... Küçük sevgilim... Her şey bitti artık... Gitmeliyim... Evet gitmeliyim... Eğer seni bağışlarsam... ...yaşamın boyunca kendimi bağışlayamam. Oh, seni öylesine seviyorum ki. <Gülüyor> Ama gitmem gerek. Gitmeye mecbur. Gidiyorum İrem. Uzaklara. Çok uzaklara. Ama belki bir gün... ...çocuklarım için...